Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in inanç sistemini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş. O da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım. Allah sizin için bu dini seçti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da, Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti, öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin, dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken, siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demiş, onlar da, ''Senin, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Tanrı'ya kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk.'' demişlerdi. ''Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz.'' İlk ayette Yahudiler, Hristiyanlar ve putperest Araplara yönelik bir eleştiri bulunmaktadır. Zira 124. ve onu takip eden ayetlerden anlaşılacağı üzere, İbrahim'in inanç sistemi, milleti İbrahim, kısaca Allah'ın birliğini tanımak, kalben ona teslim olmak, yalnız ona kulluk etmek, Beytullah'ı kutsiyetine yakışmayan her türlü maddi ve manevi kirden temiz tutmak, ve orada gerekli ibadet kurallarını uygulamak gibi hükümleri içermektedir. Hazreti İbrahim'in dünyada seçkin kılınması, ahirette iyiler arasında yer alması da böyle bir dinin kendi dönemindeki en büyük temsilcisi olmasından dolayıdır. 132. ayette ifade buyurulduğu üzere, ''O, söz konusu dini kendi çocuklarına ve dolayısıyla sonraki nesillere de vasiyet etmiştir.'' 132-133. ayetlerde onun torunu ve Hanif dininin diğer bir temsilcisi olan Hz. Yakub'un da kendi oğullarına aynı vasiyeti tekrar ettiği, tevhid inancından sapmamalarını emrettiği, onların da tevhid geleneğini yaşatacaklarına dair söz verdikleri bildirilmektedir. Bu durum karşısında Hz. Peygamber döneminden itibaren gerek Yahudiler ve Hristiyanlar, gerekse Müşrik Araplar, Kendilerini İbrahim'in soyuyla bağlantılı görmelerine rağmen İslam dinini ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmemekle, temelde İbrahimi geleneği diğer bir deyişle Hanif dinini de reddetmiş oluyorlardı. Çünkü hem konumuz olan ayetlerde hem de Kur'an-ı Kerim'in başka birçok yerinde Hz. Muhammed'in getirdiği dinle İbrahim ve diğer hak peygamberlerin getirdikleri dinlerin aynı ilahi hakikatleri içerdiği bildirilmekte hatta bu surenin 135. ayetinde Müslümanlara ''Biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız'' demeleri emredilmektedir. Öte yandan 132. ayetin son cümlesinden de anlaşılacağı üzere İbrahim'le Yakub'un oğullarına vasiyet ettikleri din de genel anlamda İslam'dan başkası değildi. Kur'an-ı Kerim'de de Hz. Yakub'un İshak'ın oğlu olduğuna işaret edilir. Ayrıca Yusuf suresinde... Yusuf'un babası olduğu belirtilerek, oğlunun kuyuya atılmasından duyduğu derin üzüntüden ve bu olay üzerine gözlerini kaybetmesinden, engin sabrından, kıtlık üzerine oğullarını Mısır'a göndermesinden, Yusuf'la kavuştuktan sonra gözlerinin açılmasından bahsedilir. Kur'an'da ayrıca onun salih kullardan olduğu, Allah'ın kendisine vahiy indirdiği, Allah'ın güçlü ve basiretli kulları arasında yer aldığı bildirilir. Tevrat'ta Yakup peygamberin Tanrı ile güreşip onu yendiği için Tanrı'nın ona İsrail adını verdiği bildirilir. İslami kaynaklarda da İsrail kelimesinin Hz. Yakup için kullanıldığı ifade edilmekle birlikte, Yahudi kaynaklarında bu kelimenin anlamı konusunda verilen bilgiler, İslam'ın uluhiyet ve peygamberlik inancıyla bağdaşmadığı için Müslüman bilginler bu hususta farklı açıklamalar getirmişlerdir. Müfessirlerin çoğu bu ayetin başındaki M kelimesinin soru edatı olduğunu ve red anlamı taşıdığını ifade ederler. Buna göre ayeti şöyle yorumlamak gerekir. Ey Yahudiler! Yakup ölüm döşeğindeyken siz orada değildiniz. O halde onun benimsediği ve oğullarına vasiyet ettiği ve onlardan uyacaklarına dair söz aldığı dinin şimdi sizin benimsediğiniz din olduğunu nasıl söylersiniz? Oysa o, ölüm döşeğinde soyuna atası İbrahim'in vasiyetini tekrar etmiş, onlardan tevhid dinine bağlı kalacakları sözünü almıştı. Fahrettin Errazi, M. Edat'ının bağlaç olarak da alınabileceğini belirtir ve buna göre ayeti şöyle yorumlar. Yani sizin Beni İsrail'den olan atalarınız, Yakub'un oğullarını İslam dinine ve tevhide davet ettiğine şahit olmuşlardı. Siz de bunu biliyorsunuz. O halde nasıl olur da peygamberler hakkında onlara yakışmayan şeyler ileri sürersiniz? Yahudiler kendi milletlerinin İbrahim, İshak, Yakup gibi peygamberlerin soyundan geldiğini, bu sebeple kendilerinin seçilmiş ve imtiyazlı bir ümmet olduklarını bundan dolayı Allah karşısında da özel bir muameleye tabi tutulup mükafat göreceklerini savunuyorlardı. Ayette söz konusu peygamberlerle, onların neslinin artık gelip geçtiği, onların amellerinin ve bunlardan doğan sonuçların sadece kendilerini ilgilendirdiği, herkesin yalnızca kendi yapıp ettiklerinden sorumlu olacağı, bu sebeple atalarıyla övünen Yahudilerin boş bir kuruntu içinde oldukları bu kuruntuları bırakarak, Kurtuluşun yolunu kendi amelleriyle aramaları gerektiği ifade buyurulmakta, bu suretle sorumluluğun şahsiliği ilkesi de ortaya konmuş bulunmaktadır. Üstün ırk, imtiyazlı ümmet gibi görüşlerin ve iddiaların reddedildiği bu ayette, dolaylı olarak Hz. Adem ve eşinin işlediği hata yüzünden, bütün insanların günahkar olduğu ve bu asli günahın sorumluluğunu bütün insanlığın paylaştığı yönündeki Hristiyanlık doktrini de çürütülmüştür. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız programımızın bugün sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.